Bismillahirrahmanirrahim Hoşunuza gitmese de, savaş size farz kılandı. Umurur ki, bir şeyden hoşlanmazsınız ama, o sizin için daha hayırlıdır. Ve umur ki, bir şeyi de seversiniz, halbuki o sizin için bir şerdir. Allah bilir, siz bilemezseniz. Bakara 216. Ayet-i Allah'ım, bizi Allah uğrunda nasıl cihad etmek gerekiyorsa öyle cihad eden kimselerden eyle. Ya Rabbi, bizi Allah uğrunda nasıl cihad etmek gerekiyorsa öyle cihad eden kimselerden eyle. Allah'ım, bizi kafirlere karşı güçlerinin yettiği her kuvvetten ve bağlanıp beslenen atlardan hazırlayıp, bununla Allah'ın düşmanını, Kendilerinin düşmanına ve onlardan başa kendilerinin bilmeyip Allah'ın onları bildiği diğer düşmanları korkutan kimselerden eyle Allah'ım bizi fitne kanmayınca ve din sadece Allah'ın oluncaya kadar kafirlerle savaşanlardan eylem. Allah'ım bizi kendileriyle savaşanlara karşı Allah yolunda savaşan ve fakat haddi aşmayan kimselerden eyle. Allah'ım bizi müminlere karşı alçak gönüllü, kafirlere karşı şiddetli olup Allah yolunda cihad eden ve hiçbir dil uzatanın kınamasından korkmayanlardan eyle. Ya Rab Bizi Allah yolunda ve çaresiz bırakılan erkekler, kadınlar ve çocuklar uğruna savaşanlardan eyle. Onlar ki Rabbimiz bize halkı zalim olan bu şehirden çıkar bize tarafından bir sahip gönder ve bize tarafından bir yardımcı gönder diyorlar. Allah'ım, bizi müşrikler kendileriyle topyekun savaştıkları gibi, kendileri de müşriklerle topyekun savaşan kimselerden eyle. Ya Rabbi, bizi kafirlerden kendilerinin yakınında olanlarıyla savaşıp, kafirlerin onlarda bir şiddet bulduğu kimselerden eyle. Ya Rabbi, bizi kafirlerle, ...ve münafıklarla cihad edip... ...onlara karşı sert davranan kimselerden eyle. Ya Rabbi... ...bizi kafirlere karşı çok şiddetli... ...kendi aralarında da gayet merhametli olan kimselerden eyle. Allah'ım... ...bizi Allah yolunda kenetlenmiş bir bina gibi... ...saf tutarak savaşanlardan eyle. Allah'ım... ...bizi gerek hafif... Ve gerek ağırlıklı olarak savaş için seferber olup Mallarıyla ve canlarıyla cihad eden mücahidlerden eyle. Allah'ım bizi şeytanın dostlarıyla savaşanlardan eyle. Allah'ım bizi Allah yolda savaşan o kimselerden eyle ki Onlar dünya hayatını ahiret karşısında satıyor. Allah'ım eğer kafirlerin Güçleri yeterse, bizi dinimizden döndürünceye kadar bizimle savaşmayı bırakmayacaklarını bize fahmettir. Ya Erhamel Gahimin, bizi insanlar, kendilerine şüphesiz insanlar, düşmanlarınız olan kafirler gerçekten size karşı toplandılar. Fahşavhum, onlardan korkhum dediklerinden. Bunun onların imanının arttırdığını ve Allah bize yeter, o ne güzel vekildir diyen kimselerden eyle. Ya Rabbi bizi düşman ordusu ile karşılaştıkları zaman sebat edip Allah'ı çokça zikreden kimselerden eyle. Ya Rab, bizi günahlarımızı ve işimizdeki taşkınlıklarımızı bağışla, üzerimize sabır yağdır, ayaklarımıza sebat ver ve kafirler topluluğuna karşı bize yardım eyle. Ya Rab, bizi Allah'a verdikleri sözde durup hiçbir şekilde verdikleri sözü değiştirmeyen erlerden eyle. Ya Rabbi, Bizi Allah'ın yardımı ve fetih gelip insanların bölük bölük Allah'ın dinine girdiğini gördükleri zaman Rablerine hamd ile tesbih edip ondan mağfiret dileyen kimselerden eyle. Çünkü o tevvab, tövbeler çok kabul edendir. Ya Rabbi bizi iş başına geçtikleri zaman yeryüzünde fesat çıkarıp akrabalık bağlarını koparan kimselerden eyleme. Ya Rabbi, bizi bize galip geldiklerinde hakkımızda ne bir yemin ne de bir ahd gözetmeyen ağızlarıyla bizi hoşnut edip kalpleriyle buna yanaşmayan ve çoğu fasıh olan kimselerden bir fasa Ya Rabbi, bizi nefislerini ve mallarını karşılığında cennet onların olmak üzere satan ve Allah yolunda savaşıp öldüren ve öldürülen kimselerden eyle. Ya Rabbi bizi savaşta canlarının derdine düşen kimselerden eyleme. Allah'ım eğer Allah yolunda öldürülür veya ölürsek elbette Allah'tan bir mağfiret ve bir rahmetin onların dünyada toplamakta olduklarından daha hayırlı olduğunu bize idrak ettin. Ya Rab bizim kardeşlerimize haftanda yer yüzünde yolcular çıktıkları ve gaziler oldukları zaman eğer yanımızda olsalardı ne ölürler ne de öldürürlerdi diyen kimselerden eyleme de ki Allah'ın bize de ki Allah'ım bizim için yazdığından başkası bize asla isabet etmez. O bizim Mevlamızdır. Öylese müminler ancak ona tevekkül etsin. Allah'ım bizi Allah yolunda başlarına gelenlerden dolayı gevşemeyen, zafa düşmeyen ve düşmanlara boyun eğmeyen kimselerden eyle. Allah'ım bizi gevşemeyip üzülmeyen kimselerden eyle ve eğer mümin kimselerden isek en üstün olanın bizler olacağını bize fehmettir. Ya Erhme Gahimin, nice az saydaki topluluğunda, toksaydaki topluluğa, senin izninle galip geldiğini bize idrak ettir. Allah'ım, eğer sen bize yardım edersen, artık bize galip gelecek kimsenin olmadığını ve eğer bizi yardımsız bırakırsan, bizim için başka yardımcının olmadığını bize idrak ettir. Ve kafirlere karşı ancak günahlarının artması için mühlet verdiğini bize idrak ettir. Allah'ım bize yardımın kuvvet ver ve bize şanlı bir zaferle yardım et. Çünkü sen yardım edenlerin en hayırlısısın. Allah'ım yardımın ancak aziz ve hakim olan Allah katında olduğunu bize idrak ettir. Ya Rabbi, bizi ancak senden yardım dileyen kimselerden eyle. Ey Rabbimiz olan Allah'ım, üzerimize sabır yağdır ve canımızı Müslüman kimseler olarak al. Allah'ım, bizden sabreden yüz kişi olursa, onlardan iki yüz kişiye galip geleceğini ve eğer bizden bin kişi olursa, senin izninle kafirlerden iki bin kişiye galip geleceğini bize fehmettir. Allah'ım, inkar edenlerin bir kısmını helak et ve onları perişan et de, maksatlarına erişemeyen kimseler olarak dönüp gitsinler. Allah'ım, bize senden bir zafer ve yakın bir fetih ver. Allah'ım, bizi tedbirine alan kimselerden eyle. Allah'ım, bizi küfredenlerle topluca karşılaştıkları zaman, onlara arkalarını dönmeyen kimselerden eyle. Allah'ım bizi Allah'ın gazabına uğrayan kimselerden eyleme. Allah'ım bizi kendilerine Allah yolunda savaşa çıkın denildiğinde yerlerine yığılıp kalanlardan eyleme. Allah'ım bizi Allah yolunda cihad için sefere çıktıkları zaman iyice araştırıp kendilerine selam veren bir kimseye sen mümin değilsin demeyen kimselerden eyle. Allah'ım bizi çalım satıp insanlara gösteriş yaparak yurtlarından çıkan kimselerden eyleme. Allah'ım bizi babaları, oğulları, kardeşleri, zevceleri, kabileleri, kazandıkları mallar, durgunluğa uğramasından korktukları ticaret... Ve hoşlarına giden meskenler kendilerini Allah'tan, Resulünden ve O'nun yolunda cihad etmekten daha sevgili olduğu kimselerden eyleme. Allah'ım bizi Allah yolunda hicret eden kimselerden eyle. Ve her kim Allah yolda hicret ederse yeryüzünde gidecek bir çok yer ve bir genişlik bulacağını bize fehmettir. Allah'ım. Bize rahmetindendir genişlik yay ve bize işimizde bir kolaylık sağlar. Allahümme, Allahümme amin. amin.